18. Özellik Düşmanın Etkin Girişimleri Müslüman Yöneticileri Öldürme ve Suikast Girişimleri Resulullah Aleyhisselam dört suikast girişimine maruz kalmıştır. Birincisinde Kureyşliler Ebu Talib'e gelip açıkça kendisinden Resulullah Aleyhisselam'ı teslim etmesini istemişlerdir. Bu konuyla ilgili olarak İbn-i İshak şunları rivayet etmektedir. Kureyşliler Ebu Talib'in Resulullah'ın dinini kabul etmediğini fakat buna rağmen onu yalnız ve korumasız bırakmayacağını öğrendikleri vakit yanlarına Velid bin Muğire'nin oğlu Ammara'yı alarak Ebu Talib'e geldiler. Ve ey Ebu Talib! Bu Velid oğlu Ammara'dır. Kureyş'in en yiğit ve en güzel delikanlısıdır. Onu al! ''Sana hem aklıyla hem de kuvvetiyle yardımcı olsun. Onu kendine evlat edin, o senindir. Onun karşılığında senin ve babalarının dinine karşı çıkan, inançlarımızı hor görüp, kavvimizin birliğini bölen kardeşinin oğlunu bize teslim et. Kendisini öldürelim. Bu pazarlığımız bir adama karşılık bir adamdır.'' dediler. Bunun üzerine Ebu Talip, ''Allah'ın adına yemin ederim ki benimle çok kötü bir pazarlık yapıyorsunuz.'' Siz bana oğlunuzu verin, ben onu sizin için besleyeyim. Ben de size oğlumu vereyim, siz de onu öldürün öyle mi? Allah'ın adına yemin ederim ki böyle bir şey kesinlikle olmaz. İkinci suikast girişimi, ümmetin firavunu Ebu Cehil tarafından yapıldı. Bu konu hakkında da i̇bn İshak şunu rivayet ediyor. Ebu Cehil, ey Kureyş eşrafı! Gördüğümüz gibi Muhammed dinimizi ayıplamaktan, babalarımıza sövmekten, İnaçlarımızı hor görmekten ve ilahlarımızı yermekten başka hiçbir şeyi kabul etmiyor. Sizin önünüzde Allah'a ah ediyorum, İster benimle olun, ister beni engellemeye çalışın, Muhammed namaz kılarken, secde için eğildiğinde kafasına öyle bir taş koyacağım ki, kaldırmaya gücü yetmeyip altında ezilecek. Ondan sonra da, Abdülmenaf oğulları ne yaparlarsa yapsınlar, dedi. İkinci gün bu girişim başarısızlığa uğramıştı. Ebu Cehil, Korkudan mosmor olmuş bir yüzle ve taşı tutarken donup kalmış elleriyle şunları anlatıyordu. Dün size anlattıklarımızı yapmak için kendisine doğru ilerledim. Ona tam yaklaştığım sırada aramızda vahşi bir deve belirdi. Allah'ın adına yemin ederim ki ömrümde onun başı kadar büyük bir baş, onun boynu gibi kalın bir boyun ve onun dişleri gibi sivri dişler görmedim. Kesinlikle bir canavardı ve beni yemek istedi. Üçüncü suikast girişimi, Kureyş zorbalarının Resulullah Aleyhisselam'ı öldürme teşebbüsüdür. Buhari, Urve bin Zübeyir radıyallahu anh'in şöyle söylediğini rivayet etmektedir. Amr ibni As'ın oğlu Abdullah'tan, Nebi Aleyhisselam'a müşriklerin yapış olduğu en ağır eza'yı bana anlatmasını istedim. Abdullah şöyle anlattı. Günün birinde Nebi Aleyhisselam, Hicri Kabe'de namaz kılıyordu. Bunun üzerine Ukbe İbni Ebi Muayt çıka geldi. Ukbe, Resulullah'ın ridasını toplayıp onun mübarek boynuna dolayarak şiddetli bir şekilde sıkmaya başladı. Bu sırada Ebu Bekir radıyallahu anh geldi, Ukbe'yi omuzlarından tutarak Nebi aleyhisselamdan uzaklaştırdı. Ve faziletli bir adamı Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz mealindeki ayeti okudu. Hadiseyi Esma radıyallahu anh'a şöyle anlatmaktadır. Ebu Bekir'e dışarıdan arkadaşına yetiş diye bir bağırtı geldi. Yanımızdan çıktı. Saçlarında dört örgü vardı. Çıkarken de faziletli bir adamı Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? diyordu. Azgın müşrikler Ebu Bekir'i görünce Resulullah'ı bırakıp onun üzerine yürüdüler. Bizim yanımıza döndüğünde, saç örgülerinden hiçbir eser kalmamıştı. Dördüncü suikast girişimi de Ömer bin Hattab radıyallahu anh'in Müslüman oluşuyla biten suikast girişimiydi. Bu mevzular hakkında ek olarak söylenecek hiçbir şey yoktur. İslam düşmanlarının Müslüman liderleri yok etmek için hazırladıkları suikast planları İslam davetçilerinin belleğinden kesinlikle silinmemelidir. Çağımızda neslimizin şahit olduğu İslami hareket liderlerine karşı yapılan suikastlar, bu konu hakkında bizleri çok uyanık olmaya zorlamaktadır. Şehit İmam Hasan el-Benna'ya düzenlenen suikaste bakarak, küfrün hedeflerini nasıl belirlediğini düşünelim. Sonra bu suikasti ikinci bir şehitler kafilesi izledi. Abdülkadir Uhed, Muhammed Fergalı, Yusuf Talat ve İbrahim Etayip et gibi mücahidler idam edildiler. Bunu da üçüncü bir şehitler kafilesi izledi. Seyit Kutup, Abdul Fettah İsmail ve Yusuf Havvaş gibi İslami hareketin mücahid öncüleri idam edildiler. Sonra temiz Şam topraklarında cihat hareketi liderlerine karşı yapılan tasfiye operasyonları ve yeni şehitler: Mervan Hadid, İbrahim El Yusuf ve Abdü Settar Ezaim. İslami hareketin liderlerine karşı yapılan bütün suikast girişimleri İslam düşmanlarının bu hareketi liderleri ve öncüleri ortadan kaldırmak yoluyla yıkmak için ne şekilde planlar yaptıklarını çok iyi bir biçimde ortaya koymaktadır.